Üniversitesi Hastaneleri Türkiye'nin en sağlıklı radyo programı Perişan FM'i sunar sunar Perişan FM Perişan FM Türkiye, Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Perişan FM Türkiye Radyoları'nın tek arkası ömürge komedi programı Perişan FM'den sevgiler, saygılar huvbetler, düneşçiler son yıllarda hemen her gün değişik ve yepyeni bir o kadar da tehlikeli bir takım hastalık türleriyle karşılaşır olduk. Evet, sarstı, şarbondu, deli danaydı, yok kuş kribiydi derken, şimdi de ülkemizde Antep fıtığı hastalığı görülmeye başlandı dinleyiciler. Uzmanlar Antep fıtığının Antep fıstığı eksikliğinden kaynaklandığını söylüyordu dinleyiciler. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı bir açıklamayla şu anda dünyada 35 milyon adet Antep fıtığı hastasının olduğunu açıkladılar ve hastalık Geçen gün yayılmaya devam ediyor dinleyiciler. Şu anda da yanımızda e, Antep fıtığı hastalığına yakalanan Erzurumlu inşaat ustası Nüksettin Oltutaş beyefendi var. <gülüyor> e, Nüksettin Bey geçmiş olsun diyoruz. E, hoş geldiniz diyoruz. E, Nüksettin Bey. Hoş bulduk ağabeycik. Aslında Ömer çeşme iyi olsaydık da daha bir hoş bulsaydık kendimizi. Müksettin <gülüyor> Bey öncelikle şunu sormak istiyorum Müksettin Bey. Antep fıtığıda ne zaman yakalandın, nasıl yakalandın, niye yakalandın, nasıl oldu yani Müksettin e, Bey? Abici, şimdi nasıl oldu bilemiyorum. Ben evet. sabah kalkmıştım kahvaltı edirdim. Hanım birden yüzüme bakan dedi ki ula herif. Sıfatan bak ulan sıfatında yeşil yeşil çibanlar çıkır dedi. Yeşil çibanlar. He yeşil çibanlar var. Ula ben dedim ki ulan benim sıfatıma bakacaksın ulan önce kendi sıfatan bak. Onun sıfatında da ambele bincik bincik bile yeşil yeşil. Nasıl ambele. efendim? Bincik bincik. Ambele sıfatında yeşil ambele çibanlar çıkıyor. Onda da yeşil çip. Evet. He dedim ki ula baktım böyle biz abu kendi kendimize yalnız bizim çocuklar geldi. Evet. Ula baktım ki onların yüzleri de ambele çincik çincik olmuş am bundan. Evet. Ula dedim ki abu ula bizim uşaklara baktım ula sizin sıfatınızda da kocaman ambele am bu çibanlardan ver dedim. Onlar da dedi ki ula baba <gülüyor> senin sıfatında da ambele kocaman çincik çincik şeyler çıkı diye çibanlar çıkı dedi. <gülüyor> Derçe işte hem bele oturduk. Ulay hep beraber an birbirimize bibimize Ben onun sıfatına bakayım. O benim sıfatıma bakayım. Hepimizde yeşil yeşilen bele çibanlar çek. Anladık ki bizde bir hastalık musallat oldu. Evet dinleyiciler şu anda biz de görüyoruz gerçekten. Lükseettin Bey'in yüzünde böyle fıstık yeşili renginde çubaklar var. İlk defa bu renkte çıban görüyoruz. Olacak şey değil. E, bu arada Nüksettin Bey e, dinleyiciler de konuşurken e, sürekli antep fıstığı yiyor dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Valla neydi muhabbet? Antep fıstığını am Bu vücudumda andır kalsın bu antep fıstığının oranı düşmüş. O yüzden oranı yükseltmek için Nüksettin Bey, <gülüyor> Peki Nüksettin Bey bu yeşil çıbanlar dışında. Bu yüzünüzdeki böyle yeşil kibanlar dışında başka şikayetleriniz var mı? E tabi oldu. Mesela komşuları belediyeye şikayet eder oldu. Evet. E, çocuklar da durmadan öğretmenlerle şikayet edilir. Evet. E çocuklar da rahat durmuyor. Onlar da arkadaşlarını birbirlerine şikayet edirler. Vallahi. He ya meğer öğrendik ki... ...bu andır anter yakalananlar da... bile bir aşırı şikayet etme rahatsızlığı olurmuş. Evet. <gülüyor> Mesela Ömer Bey'cim bak... ...andır şimdi bu hastalık ele bir hastalık ki... ...bize yararı olsun olmasın... bile duramayacağım her şeyden şikayet eder oldum yani. Şu an valla Allah seni inandırsın... ...bu durumdan bile şikayet. <gülüyor> Allah Allah ya. yani olacak şey değil dinleyiciler yani. Bak şimdi bak bak Ömer Bey şimdi... Diyelim şu an böyle oturuyoruz. Değil mi? Evet. Bak şimdi böyle duruyoruz. Eee aha bak eğlenirik cüllerik böyle bir hopalanak patyalanak böyle biz kendi kendimize coşuruk ya. Evet. Andır bir anda içimde böyle bir alır gelir, gelir gelir gelir bu ağzıma böyle bir düğümlenir. Hemen şikayet etmeye başlayın. <gülüyor> Biri sinirlenirim yani benim, evet, benim bu andır karı var ya, evet, şimdi benim bu arvat arkadaş bir cünden bir güne bana ula herif al bu çayı, aha sana yaptım, iş demedi ya. Bir oltu kebabı yapmadı. Yani gördüğün gibi Ömer Bey, ben hanımdan da şikayet <gülüyor> Aa, Gördün mü? Bakın Ömer Bey, durup dururken karımdan şikayet eder oldum. İnan neden olur? kendime hakim olamıyorum. Am bu gelin kaynana programlarını net ya şikayet ederim. Ya bu ne? O tuç dizin anda da Bakın şikayetler menardı arkası çekilmiyor Ben be. Bu ismi var ya. Nence ulan bu ismi de UEFA'ya şikayet ederim mola. FIFA'ya şikayet ederim mola. Bu UEFA başkanı Ser var ya. Onun basına kaynar su tülçesin. Yani bu her neyse de... ...işte böyle şikayetler maşim olamadın. Evet dinleyiciler... ...gerçekten ilginç... ...Nüksettin Bey habire Hı. şikayet ediyor görüyorsunuz... ...gerçekten olacak şey değil... ...hemen yanımızdaki doktorumuza soruyoruz... E, ...hocam bu Antep fıtığı da nedir... ...nereden çıkmıştır... ...niye çıkmıştır... Ante fıtığının belirtileri nelerdir doktor? <gülüyor> Şimdi Ömer Beyciğim... E, ...Antep fıtığı bildiğiniz... ...klasik fıtık olayından... ...biraz farklı bir fıtıktır. Şimdi bu Antep fıtığının hiçbir belirtisi yoktur. Hiçbir, yani nasıl evet. olup olmadığını anlayamıyorum. İnsan Antep fıtığı olup olmadığını anlayamıyorum. Cık, olana kadar anlamıyorsun, zırt daranak bir bakın hanım Antep fıtığı, fıtığı hastası olmuş. Evet. Yani öyle oluyor. Yani her an Antep fıtığı olabiliyor. Tabii tabii her an Antep fıtığı hastası olabilirsiniz. Belki şu anda biz de Antep fıtığı yazır. Fakat farkında değil, hatta haberimiz yok olabilir. Onun için hastalıktan korunmak adına her gün, her gün Ömer Bey dikkat buyurun. En az yarım kilo antep fıstığı, töbe antep fıstığı yememiz gerekiyor. E, e, evet dinleyiciler doktorumuzu duyduk. Sürekli antep fıstığı yememiz gerekiyor. Puh. E, Puh. Ya Nükselttin Bey şu fıstığı şu tarafa yüzüme tükürmeyin ya. Hakim olamıyorum <gülüyor> adamı Bey. Adamın sıfatına tüküresim geliyor bak. Puh. Ya, Nüksettin mi? Encel olamıyorum, vallahi tüçürüyüm ee, ya. Dinleyiciler... Ya, mi? Harbi harbiden ayıp ya. Bırakın şu programı kapatacağım. Tükürük oldu suratım ya. Dönüş, şu tarafa dönün, dön. Perişan Efe'im şimdi bu kadar Perişan Efe'im. Her gün çift saatlerde yalnızca dünya radyoda. Ahaha, <gülüyor> dinleyin, dinleyiciler. <gülüyor> ya, Ağabeyciğim. Ya, hakikaten böyle Antep fıtığı diye bir hastalık var mı? Yok bu oğlum ne antep fıtığı ya. Antep fıtığı diye hastalık mı oğlum Fırat? Ama deme niye uydurdun öyle sen? Ya bir düzgün konuş da Ya şunu yeme ya. Abici 5 milyon verdin şuna. Tamam ya parodiyo devam ediyor zannettim Allah Allah. Al, niye uydurdun oğlum böyle bir ya, hastalık? Ya yani, niye uyduracaksın sen de bilmiyormuş gibi konuşuyorsun bu oğlum. Yani ne yaptık şimdi ne yaptık biz? Ha. Antep fıtığı diye kamuoyu oluşturduk. Bak şimdi ondan sonra millet ne yapacak? Antep fıstığına ne yapacak? Hücum edecek. Hiç kafa çalışmıyor. Biz evet. radyozluktan kazandığımızla geçinebiliyor muyuz? Çok Hiç güzel. kafa çalışmıyor. Yani Ahmet olsan yeni çocuk anlamıyor diyeceğim de. Sen sen bu kaydı durdurma. Güzel mi? bu. Biz böyle kaydı? Çıkartıyoruz kayıtta bunları ya. İnşallah. Güzelmiş bu Antep Fırslı. Son zamanlarda unutuyorsun da gelin. Yok yok unutmam ben. Yok, tamam. Ver telefonu ver arayayım. Tamam. Alo. He, Duman Usta. Ne haber ya Antep'e selamlar. Aa, bak şimdi. Ben bu Antep Fırslı işine gireceğim. He. Bana bir 10 ton antep fıstığı gönder abi. Ama şöyle ucuzundan olsun söyle de. Ya ucuz. Bak bak. Ya 3 milyona gönder. Biz ona satacağız onu. Ha? Kardeşim bu antep fıstığı diye bir hastalık yayın. Duymadın mı? <gülüyor> Fatih Üniversitesi Hastaneleri Türkiye'nin en sağlıklı radyo programı Perişan FM sundu, sundu. Perişan. FM, Berişan. FM, dört yer adıyorlar, dört yer adıyorlar, dört FM, bizde illa düşün. Persan FM, koltere, <gülüyor> FM, koltere, <de> <gülüyor> FM, koltere, <gülüyor> <Perşan gülüyor> FM, koltere, <gülüyor>